Namaz esnasında bu hepimizin başına geliyor ama evet. iş adamıyız dedi. Esnafız, ticaretle uğraşıyoruz. Aklımız Aldılar, verdiler. Aman borcumuz hmm. vardı falan. Acaba namazın sıhhatine bir engel teşkil eder mi? Yani şimdi Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin ikisinden birisi yani kesin olarak bildiğim. Derler ki namaz vakti yaklaştığında rengi sararırmış kendisine hayır ola, neyiniz var, hastalandınız mı diye sorduklarında, hayır, ben az sonra Cenab-ı Rabbül Alemin'in huzuruna çıkacağımı hatırladım. Onun için e, bu heyecandan olsa gerek rengim sararıyor. Çünkü yüce Rabbimin huzurunda divana duracağım dermiş. Evet Şimdi çocuğum. biz de bu duyguyla, efendim e, bu düşünceyle, kendimizi namaz vakti yaklaştığında, namaza hazırlarsak bu duygularla umarım ki bu vesveselerin büyük bir kısmından kurtuluruz namazdayken. Ama ne yazık ki hepimiz için aynı şey söz konusu. Yani namazı kılarken vücudumuz o namaz yerinde ama aklımız başka yerlerde, işte güçte. İşte bu namaz doğrusu şekil şartları bakımından geçerli sayılsa bile hakikatte o namazdan istifade etmemiz mümkün değildir. Cenab-ı Allah bizi işte Hazreti Hasan ya da Hazreti Hüseyin gibi namaz vakti gelmeden kendini namaza hazırlayan o duyguya, o moda giren insanlardan eylesin inşallah. İnşallah. Kıymetli hocam.